Açık Radyo'da tiyatro. Firifu'dan Sesler. Köpeğin Ölümü Hop. hop. Hop, hop. Hop. Hele hele. Geçti. Geçti gidiyor. Gördün değil mi? Demedim mi? Gördün işte. Yine yokuş aşağı. Amma matrak. Gecenin bu saatinde. Yürü bakalım. Şuradaki sokak lambası fena değil. Şu karanlıkta. Sigaram var mı? Buyur. Saklı ışığı, deli misin? Açıklıkta çakmak çakılır mı? Sokaklar nasıl ışsız baksana. Yine de hiç çekindiği, korktuğu mortuğu yok bu kadın. Sigaran da sigara yani ha. Şunun bir filtrelisini bulsana. Kadın hep böyle bu saatlerde mi iner durur? Geceleri evet. Ama bazen daha erken, bazen daha geç. Şimdi saat, dur bakayım. Şimdi saat tam iki. Son gördüğümde gece yarısıydı. Ama ondan önce sabahın üçü falan olmalı. Hiç izlemedin mi? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Nereden geldiğini bilemem. Yani Kendi semtim değil çünkü. Fakat işte evi şurası olmalı. Yakın. Dost doğru oraya gider hopluya ya Hep böyle. Bekçi, işte. Onu öttürüyor belki de. Senin yerinde olsam arkadaş, keserim önünü, bir seferinde sorarım. Bayan, nedir bu? Ne? Ne mi? Ne olacak? Sokakta dans ediyor basbaya. Sokakta dans edilmez dersin. Sence sahiden dans sayılır mı bu böyle? Ya dans etmiyorum, yürüyorum, keyifli zamanlarımda ben hep böyle yürürüm derse? Sen bu kafayla polistik molistik yapamazsın oğlum. Kuşku uyandıran her şey kaçar gider elinden. Ama kadıncağızın kimseye bir zararı yok ki. Evet doğrusu biraz acayip bir kadın fakat... Ne acayip ya? Şuna bak şuna, kollarını sallıyor. Hem nasıl? Belki casustur. Ya da, ya da kötü kadın. Hani şu şeylerden biri. Hani kim bilir? Öyle bile olsa yani yeterli şey, yeterli delil olmadıkça, suçüstü bastıramadıkça... Yahu arkadaş, polis kuşkulu gördüğü her şeye el koyabilir. Herkesi yakalayabilir. Yok, öyle değil deseler de öyledir. Anladın mı? Şimdi ben kendi semtimde böyle bir kadın görsem... ...böyle ikide bir, ikide bir hop hop caddeden aşağı inip duran bir kadın... ...ve üstelik gecenin bir saatinde... Valla hani bilmem ama. Keser misin önünü? Keserim arkadaş. Şıp diye keserim. En azından ne bileyim işte başı belaya gelmesinmiş gibilerden derim ki. Bayan böyle geç saatlerde gecenin karanlığında yalnız başına dolaşmayın. Belli olmaz. Sana ne di verirse ya. Biz siviliz istediğimiz gibi gider geliriz öyle değil mi derse. Ya özgürlüklerden falan bahsederse. Derse ki ben sizi yardıma çağırmadım ki bayım. Oo oğlum. Sen polis adayı mısın yoksam anayasa profesörü mü? Herkes bir şey der. Herkes bir şey söyler durur. Ne olacak bu da öyle derse? Sen kendin ne yapmak istiyorsun ona bakacaksın. Kadını iyi bir izlemek mi? Neyin nesi olduğunu anlamak mı? Yoksam casusluğuna hükmedip karakola cerp mi? Gözlersin gözlersin bakarsın ki içine şöyle hükmetmekte. Onun gereğini yaparsın. Bir iki sıkıştırırsınız. Bakarsınız suçlu suçludur. Bakarsınız değil, salı verirsiniz gider. Arkanda yumurta küfesi yok ya. Kadın yüzüme tükürmez mi sonradan? Bana güveni gidip gitmez mi? Polise güveni sıfıra düşmez mi? Dur, dur. Dur dedim. Ne oldu? Duvarın üstüne oturdu. Görmedin mi? Şöyle geç hadi. Şöyle. Şuraya canım, çitin arkasına. Şşş sessiz ol. Ha, tamam işte. Toplaya zıplaya hep şuradaki şu kapıdan girer. Sss, görmesin gözetlediğimizi Gördün mü? Görüyor musun? Neyi? Sokak lambasının ışığı, yüzüne vuruyor. Yüzünü gördün mü? Gülüyor ya. Kendi kendine ne diye gülüp durur? Ya ilk aklıma gelen, deli belki de. Ya belki de delidir. Deli ise arkadaş, o zaman da doğru tımarhane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayıyor ya. Niye sayıyor ki? Yani neden sayıp durmakta böyle, hı? Şifre veriyor belki de. Bak bak, yüzü yukarı dönük şimdi. Bence yıldızları sayıyor. Hadi be, yıldızlar sayılmakta başa mı çıkar? Aklını başına topla, yıldızları sayıyor. Deyip çıkmamalı işin içinden. Yıldızları sayıyormuş gibi yapmadığı malum? Ee, ne peki başka? Sen buradan onu iyice görebiliyor musun? Görüyorum. Genç mi bu kadın? Yo, genç sayılmaz. ...yaşlı da sayılmaz ama. Benim seçebildiğim kadarıyla yaşlı. Bas bayağı yaşlı. Anam yerinde var. Ancak az önce hop diye zıplaya yokuş aşağı inerken... ...ardından bakan buna yirmisinden yukarı vermezdi ha. Ardından bakınca doğru veremezdi. Genç be abi bas bayağı genç. İyiyse bile yani bilmem vallahi. Gördün mü? Şaşırdın kaldın işte. Besbelli ya. Şaşırtmak istiyor bu. Kimi? Niçin şaşırtmak? Neyin üstüne yani? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35... Bu sefer yıldızları değil. Karşı binanın pencerelerini sayıyor. Baksana. Tamam mı? Ne bu? Kime aitmiş bu köpek? Kiminmiş? Hav hav da hav hav. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55... Eğer bu da şifre değilse, 58, eğer bu da... Ne şifresi? <gülüyor> köpek avlaması mı? Bu şu sefaretin köpeği, öyle mi? Tam oradan mı gelmekte? Evet, oranın. Hımm... Ne oldu? Ne anladın? Anlatsana. Kafanı işlet diyorum ya. Anlaşılan sende kafa yok arkadaş. Baksana oğlum, köpek havlıyor. Kadın pencereleri sayıyor, köpek havlıyor... Kadın pencereleri sayıyor. Yandı. Yandı. Uyandı. Ne yanmış? Kim uyanmış? Sus. Allah belanı vermesin. Sus. Biri uyandı işte. Pencerelerden birinde ışık yandı. Kör müsün? Bunda da el çırpmaları falan. Kadının hesabı başka. Demedim mi sana? Buyur işte. Kalktı. Gidiyor. Elbet. Anlamıştım. Doğru oraya, ışığı yanan yere. Hayır, baksana o yana gitmiyor ki. Evine gidiyor. Evi ise eğer. Yani işte hep gittiği yere, şu karşıki binaya. Yok ya. Doğru be. Döndü. Öbür yana doğru gitmekte. He, gitsin bakalım. Ee, bundan böyle arkadaş, senin işin yalnızca kadını izlemek değil. Şu ışık yanan pencereyi de gözetleyeceksin. Anlaşıldı mı? Sonra köpek. Köpeğe de iyi göz kulak kesileceksin. Sonra hemen bir rapor tanzim edeceksin. Yeri zamanı geldikçe öteki arkadaşlar da neyin ne olduğunu güzelce ne izleyebilsinler diye her yanı mamur iyi bir rapor. Diyeceksin ki ''Şöyle şöyle şöyle ve şu efsafta bir kadından kuşkulanmaktayım. Şöyle şöyle şöyle ve şu efsafta sefaret köpeğiyle anlaşmış bulunması mümkünattan olup şu ve şu evsafta şu binanın şu numaralı dairesinde ışıkları köpekle kadın arasındaki şifrelere binaen birden yanmış bulunmakla kanaatim neredeyse sabitlenmiş olmaktadır.'' ''Pencereyi açtı.'' ''Kim?'' İşte o. Işığın yandığı evde. Oradaki işte. Şşt. Bak bak. Vay vay vay. Ulan ne demeye gelmekte bu şimdi? Yeter! Tü. Yeter be! İnan olsun vuracağım şu köpeği artık. Demek böyle. Vuracağım mı diyor köpeği? Bırak şimdi. Sen kadının arkasından koş. İçeri girip gitmesin. Koş. Ne diye? Tüh. Bunu önceden akıl etmeliydim. Kadının hangi daireye gireceğini, girdiğini falan aptal kafam. Düşünemedim. Hadi yaylansana. Ardından koşmak gerekmez ki. İşte bak şurası. Şu kat. Öyle ya. O kadar çok şey birden. Aklım kafam karıştı benim de. Yukarı çıkar çıkmaz bütün ışıkları yaktı işte. Baksana. Hep böyledir. Artık sabaha kadar yanar ışıkları. Bu işte yaş. Bütün ışıklar. Sabahlara dek. Hemen bütün ip uçlarını toplamalı. Hangi ip? Neredeki uçları? Zevzeklik etme. Dur bakalım. Bu şeydir. Zina olabilir. Bir, siyasi bir iş. Casusluk, mahsusluk olabilir. İki, soygunluk işi olabilir. Üç, lakin bana sorarsan ya zina ya siyasi. Adam niye çıksın pencereye yoksam? Köpek öyle çok avlıyor ki. Ama o bir sefaret köpeğidir. Unutma bunu. Yeter! Yeter! Yeter dedim! Herif amma da nişancıymış ha! Köpeğin Ölümü Yazan Adalet Ağoğlu Yöneten Yiğit Sertdemir Kadın Şirin Keskin Birinci ses İsmail Sağır İkinci ses Murat Kapu Komiser İbrahim Gündoğan Erkek Yiğit Sertdemir Bekçi İhsan Dehmen Kayıt ve miksaj Ömer Şahin, Volkan Ar. Müzik Bohren der Club of Koboko, Constant Fear. Açık Radyo'da tiyatro. Filifudan sesler. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.